955. konu, Hazreti Peygamberin kendini eşhabından üstün görmemesi, Allah'ın Resulü eşhabından bir grubun içerisinde yürüyordu, bir ara onun haberi olmaksızın bir elbiseyi ona şemsiye yaptılar, o, elbisenin gölgesini gördüğünde başını kaldırdı ve, durun bakalım, diyerek elbiseyi alıp yere koydu ve, ben sizin gibi bir beşerim, dedi.